Bazen çocukluğunun huzur, mutluluk ve bitmez tükenmez bir sevinçle dolu, akasyalarla çevrili küçük evlerinin önündeki çayırdan koparıp oynadığı çiçeklerin kokularıyla bezeli, kıyısında oturup saatlerce dalgaların sesini dinlediği gölle süslü, annesinin uzun, sakin geceler boyunca üzerine eğilip öptüğü, kutsadığı, ninniler söylediği beşiğinin başında parlak, renkli rüyaların uçuştuğu günlerini Görür gibi oluyordu. Ama aniden huzurunu kaçıran, hiç de çocuksu olmayan bir korku duymasına neden olan, hayatına keder zehrini ve göz yaşlarını ilk defa sokan bir yaratık görünmeye başlıyordu. Meçul ihtiyarın hayatının kalan dönemine hakim olacağını hissediyor, gözlerini ondan ayıramadan titriyordu. Kötü yürekli ihtiyar onu her yerde izliyordu. Koruluktaki her çalılığın altından ona bakıyor, başıyla yanlış yöne yönlendiriyor, gülüyor, alay ediyor, çocuğun elindeki oyuncak bebekle cisimleşerek kötü bir gnom gibi acı bir kahkaha atıyordu. Haşarı okul arkadaşlarını kışkırtıyor, elinde bebekle okul sırasında gülerek oturup dil bilgisi kitabının her satırının altından ona bakıyordu. Acımasız ihtiyar uykusunda bile yatağının başucunda oturuyordu. Beşiğinin etrafında altın ve safir kanatlarını çırpan ışıltılı perileri dağıtıyor, zavallı annesini ondan ebediyen uzaklaştırıyor, çocuk yüreğinin anlayamayacağı ama ona işkence eden, korkularını ve çocuksu olmayan tutkularını harekete geçiren uzun, olağanüstü bir masalı geceler boyunca anlatıyordu. Acımasız yaşlı adam çocuğun ağlamalarına, yalvarmalarına kulak asmıyor ve hiç yorulmadan, kendini kaybetmeden anlatmaya devam ediyordu. Sonra bebek aniden yetişkin bir adam olarak uyanıyordu, tüm yılları görülmez ve duyulmaz bir biçimde önünden geçiyordu. Bir anda mevcut durumunu görüyor, yalnız ve tüm dünyaya yabancı olduğunu, gizemli, şüpheci insanların arasında karanlık odanın köşelerinde toplanıp fısıldaşan ve ocağın başında oturup yıpranmış, yaşlı ellerini ısıtmakta olan kadına kafalarıyla onu işaret eden düşmanların arasında kaldığını fark ediyordu. Telaşa, korkuya kapılıyordu. Bu insanların kim ve neden burada olduklarını, Kendisinin niçin bu odada bulunduğunu öğrenmeyi çok istiyordu. Bilinmeyen bir gücün, onu kiracılarının ve ev sahibinin kim ve nasıl insanlar olduğunu daha önceden bilmediği, bu karanlık, cehennem gibi yere sürüklediğini fark ediyordu. Bir şüphe işkence eder gibi içini kemirmeye başlıyordu ve aniden karanlığın içinde beyaz yüzlü, saçları ağarmış yaşlı bir kadın, ateşin önünde başını üzgün üzgün sallayarak, sanki kendi kendini anlatıyormuş gibi fısıldayarak bir masal anlatmaya başlıyordu. Ama onu yine korku sarmaya başlıyordu, masal gözlerinin önünde yüzler, şekiller olarak vücut buluyordu. Çocukluğundan başlayarak bütün belli belirsiz düşlerin, bütün düşüncelerin ve hayallerin, yaşadığı her şeyin, kitaplarda okuduğu her şeyin, uzun süredir unutmuş olduğu her şeyin çok büyük şekiller ve görüntüler halinde gözlerinin önünde canlandığını, vücut bulduğunu ve etrafını sardığını görüyordu. Gözlerinin önünde büyülü, görkemli bahçeler belirdiğini, koskocaman şehirlerin kurulduğunu ve yıkıldığını, mezarlıklarda yatan ölülerin yeniden yaşama döndüklerini, tüm kabilelerin ve ulusların doğumlarını ve ölümlerini ve her düşüncesinin, her hayalinin hasta yatağının etrafında tecessüm ettiğini görüyordu ve sonunda soyut düşünceleri değil, Somut dünyayı, somut varlıkları düşündüğünü, bu sonsuz, garip, içinden çıkılamaz evrende bir toz zerresi gibi uçuştuğunu, bu yaşamın isyankar bağımsızlığının üzerinde baskı oluşturduğunu ve ebedi sonsuz ironinin peşini bırakmadığını görüyordu. Öldüğünü ve ebediyen hayata dönemeyecek bir biçimde toza ve küle dönüştüğünü görüyordu. Kaçmak istiyordu ama tüm evrende saklanabileceği tek bir yer dahi yoktu. Sonunda büyük bir öfke nöbeti içinde kendini zorladı, bağırdı ve uyandı. Buz gibi soğuk teller içinde uyanmıştı, etrafta ölüm sessizliği vardı, gece epey ilerlemişti. Ama olağanüstü masalı bir yerlerde sürüyormuş, birisi kısık sesle onun da bildiği bir şey hakkında uzun bir öykü anlatıyormuş gibi geldi. Karanlık ormanlardan, yürekli haydutlardan, Stenka Razin kadar olmasa da cesur delikanlılardan, neşeli sarhoş yedekçilerden, güzel bir kızdan ve Volga Ana'dan bahsedildiğini duydu. Yoksa masal değil miydi? Bunları gerçekten mi işitiyordu? Tam bir saat gözleri açık bir halde tek bir uzvunu bile hareket ettirmeden acı içinde yattı. Sonra yavaş yavaş doğruldu ve sevinçle korkunç hastalığın güçten düşmesine neden olmadığını fark etti. Hezeyanları sona ermiş, gerçek yaşama dönmüştü. Üzerinde Katerina ile konuştuğu günkü giysi olduğunu gördü. Demek ki Katerina'nın yanından ayrıldığı sabahtan beri çok zaman geçmemişti. Azmin ateşi damarlarında dolaşıyordu. Elleri nedenini kendisinin de bilmediği bir hareketle yatağının yanındaki tahta bölmenin üst tarafında belki de bir şey asmak için çakılmış çiviyi buldu. Çiviyi tuttu ve bölmeden içeriye biraz ışık sızan bir aralığa doğru kendini çekti. Gözünü aralığa dayadı ve heyecandan zorlukla nefes alarak seyretmeye başladı. Ev sahibinin odasının bir köşesinde bir yatak, yatağın önünde halıyla örtülü bir masa ve masanın üzerinde din kitaplarını andıran, eskiden kalma kitaplara benzeyen büyük ciddi kitaplar duruyordu. Köşede Ordunov'un odasındaki gibi eski bir ikona vardı. İkonanın önünde kandil yanıyordu. Yatakta hasta, çektiği ızdıraptan bitkin düşmüş, yüzü kağıt gibi bembeyaz olmuş, üstü kürklü bir battaniyeyle örtülmüş halde yaşlı Murin yatıyordu. Dizlerinin üzerinde açık bir kitap vardı. Yatağın yanındaki sedirde başını ihtiyarın omzuna yaslamış, elini ihtiyarın göğsüne koymuş Katerina oturuyordu. Bir çocuğunki gibi şaşırmış gözlerle, görünüşe göre büyük bir merak ve beklentiyle Murin'e bakıyor, anlattıklarını dinliyordu. ''Anlatıcının sesi zaman zaman yükseliyor, solgun yüzü canlanıyordu. Kaşlarını çatıyor, gözleri parlamaya başlıyor, Katerina'nın yüzü korku ve heyecandan sararıyordu. Sonra ihtiyarın yüzünde gülümsemeye benzer bir ifade beliriyor, Katerina da sessizce gülmeye başlıyordu.'' Zaman zaman gözlerinde yaşlar parlıyordu. O zaman ihtiyar, Katerina'nın başını bir çocuğun başını okşar gibi okşuyor, Katerina da kar gibi beyaz koluyla daha sıkı sarılıyor, göğsüne daha içten sokuluyordu. Ordunov zaman zaman hala düş gördüğünü düşünüyordu. Hatta bundan emindi ama kan beynine sıçramıştı. Şakaklarındaki damarlar büyük bir zorlanma ile zonkluyordu. Çiviyi bıraktı, yataktan kalktı, uyur gezerler gibi sallana sallana, yavaş yavaş kanının neyin kaynattığını kendisi de bilmeden ev sahibinin kapısına yaklaştı ve büyük bir kuvvetle kapıyı itti. Paslanmış kilit hemen koptu, aniden şiddetli bir ses ve çatırtı ile birlikte kendisini ev sahibinin yatak odasında buldu. Katerina'nın korkudan titreyerek ayağa fırladığını, ihtiyarın çatık kaşlarının altında gözlerinin parladığını, yüzünün kızgınlıktan değiştiğini gördü. İhtiyarın gözlerini ondan ayırmadan eliyle hızla duvarda asılı tüfeği aradığını gördü. Sonra öfkeden titreyen bir elin tüfeğin namlusunu göğsüne doğrulttuğunu gördü. Önce silah sesi, sonra da insan sesine benzemeyen vahşi bir çığlık duyuldu ve Ordunov duman dağılınca karşılaştığı görüntü karşısında dona aldı. Tüm vücudu titreyerek ihtiyarın üzerine doğru eğildi. Murin yerde yatıyordu, kasılmalar içinde kıvranıyordu. Yüzü ıstıraptan buruşmuş, çarpılan dudaklarında köpükler belirmişti. Ordunov zavallı adamın şiddetli bir sahra nöbetine tutulduğunu anlamıştı. Katerina ile birlikte yardımına koştu. Tüm geceyi endişe içinde geçirdi. Ertesi gün bir türlü yakasını bırakmayan halsizliğine ve ateşine rağmen erkenden çıktı. Avlu da yine kapıcı ile karşılaştı. Bu sefer Tatar onu uzaktan görür görmez kasketini çıkarmış, merakla bakmaya başlamıştı. Sonra yaptığının farkına varmış gibi yaklaşmakta olan Ordunovu yan gözle izleyerek süpürgesiyle işe koyuldu. ''Hey!'' Dün akşam bir şey duymadın mı diye sordu Ordunov. Duydum. Nesi var bu adamın, kimin nesi? Odayı tutan sensin, senin bilmen gerekir, benim neyime? Ordunov, acı dolu ve hırçın bir sesle, doğru düzgün konuşmaya ne zaman başlayacaksın sen diye bağırdı. Ben ne yaptım, suç senin. Bütün kiracıları korkuttun, alt katta tabutçu oturuyor, adam sağır ama her şeyi duymuş. Karısı da sağır o da duymuş. Uzakta olmalarına rağmen öbür avludakiler bile duymuş. Herkes söylüyor karakola gideceğim. Ben de oraya gideceğim diye cevap verdi Ordunov ve kapıya doğru yürüdü. Keyfim bilir odayı kendin kiraladın. Bey bey bekle bir dakika. Ordunov dönüp geriye baktı. Kapıcı saygısından elini kasketine götürdü. Ne var? Karakola gidersen ben de ev sahibine giderim. Git ne olacak? Sen en iyisi çık o odadan. Aptal dedi Ordunov ve tekrar kapıya doğru yöneldi. Bey bey dur bir dakika. Kabıçı tekrar elini kasketine götürdü ve sırıttı. Dinle bey öfkeni biraz hakim ol. Tanrının fakirinden ne istiyorsun? Tanrının fakiri günahtır. Tanrı affetmez sonra. İşittin mi dediklerimi? Sen de beni dinle. Al şunu. Söyle şimdi kiminlesi bu adam? Ev sahibi mi? Evet. Para almadan da söylerdim. Kapıcı süpürgeyi aldı, birkaç kere salladı, sonra durdu, dikkat ve ciddiyetle Orduva baktı. İyi bir beyefendiye benziyorsun. İyi biriyle oturmak istemiyorsan sen bilirsin. Benim söyleyeceğim bu kadar.